bir ayet-i kerimede Cenab-ı Allah buyuruyorlar ki Esle hayz billah inna allaha la yafire en yushrake bihi ve yafire ma dun limen Allah kendisine ortak koşulmasını yani şirk koşmayı asla bağışlamaz. Ama bunun dışındaki günahlar ne olursa olsun Allah dilerse dilediği kimselerin bu günahlarını bağışlayabilir. Bağışlama gücü var, kudreti var. O dilerse bağışlayabilir ama bu demek değildir ki. Biz günah işlemeye devam edelim. Allah bizi bağışlar. Hayır, böyle bir ruh haleti içerisine girmek kesinlikle doğru değildir, kabul edilir bir şey değildir. Ama insan, insanlık icabı, beşeriyet hasebiyle bazen nefsine kapılır, şeytan onu yoldan çıkarabilir, keşke olmasa bir günah işlerse bu günahtan sonra derin bir pişmanlık duygusu duyar ve Rabbine de yönelip gözyaşı döker ve bir daha bu günahları işlememeye kesin söz verirse inşallah Cenab-ı Allah onun günahını bağışlar i̇nşallah.